Kardeşlerim, muazzez müminler, bazen yolda olanlar yol ararlar. Suyun içinde olanlar suyun kıymetini takdir edemezler. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamla birlikte yaşayanlar, onunla aynı havayı soluklayanlar, onların içinde öyleleri vardı ki, Bedenleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdiler. Ama ruhlarıyla, akıllarıyla başka yerlerde yaşıyordu onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan madde planda belki istifade ettiler. Ama hakiki manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kaldı onlar. Medine'de Hicaz Yarımadası'nda büyük bir değişim vardı. Onlar o değişimi göremediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine eremediler. Sallallahu aleyhi ve sellem, hayatın bütün alanlarına o değişimi taşıdı. Ama gözleri vardı göremediler. Kulakları vardı onların ama hakikati duyamadılar. Dilleri, lisanları vardı onların. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tenkit edilirken, onun nizamına birileri sebbederken, onlar hakkı hakikati söyleyemediler, hakikat müdafaası yapamadılar. Oldukları yerlerde, meclislerde Allah ve Resulü'nün davasını, İslam nizamını anlatamadılar. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam geldiğinde, davasını, risaletini anlattığında, "Veilul lil mutaffifin. Ellezina izaktalu ale'n-nasi yastavfun." وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Bir sistem vardı. İktisadi bir nizam kurmuşlardı. Alırken farklı terazi, satarken farklı terazileri vardı onların. Büyük tüccarlar, tacirler, mazlumları, köyden gelenleri, ürünlerini satanları onları aldatırlar, sömürürlerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sömürenlere veil olsun ayetini okuyunca, bu ayetleri okuyunca Medine'nin, Mekke'nin pazarları değişti. İslam ekonomi nizamı oraya hakim oldu. Yeryüzünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en adil ekonomik nizamı tesis etti. Onu gördüler. Efendimiz aleyhisselam en bozuktan piyasayı, pazarları, ekonomiyi en bozuk sistemden, en adil sisteme nasıl dönüştürdü buna şahit oldular ama iman etmediler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği dünyada ortaklar vardı. Onlar birbirini aldatırlar. Ekonomiyi aldatma üzerine kurmuşlardı. Biri diğeriyle ortak olur. Ortak olur ama arkadaşını sömürür. İllellezîne âmenû ve amilû salihat. Sadece iman edenler, ameli salih işleyenler, onlar ortaklarının hakkını, hukukunu korudu. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Af Hazreti Osman radıyallahu anhum, Kur'an-ı Hakim ticarette bunları öne çıkardı. O değişimi gördüler ama yine iman etmediler. Şairler vardı. Veşşu'arâu yettebi'uhumul gâvûn Cahiller, yoldan çıkanlar onlara uyar. Onların peşinden onların ardından giderdi. Yapmadıklarını söylerler, yalanları anlatırlardı. İllelledine amenu ve amilu salihat. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam yalan söyleyen, yapmadıklarını anlatan, kadınlarla nerede nasıl beraber oldular, şiir diye insanlara bunu anlatan, toplumun ruh dünyasını ifsad eden İmriyul Kays gibi Arap'ın en büyük şairleri nasıl zina yaptı onları anlatırlar. Panayırlarda onlar yüzler binler onları dinler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam o şairler arasından Abdullah bin Revaha'yı, Kâb bin Züheyri, Kâb bin Malik gibi edepte, edebiyatta, sanatta, fikirde, İnsanlık ehramının zirve noktası olan büyük şahsiyetleri, büyük kahramanları çıkardı. Gördüler ama yine iman etmediler. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselama teslim olmadılar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize onları anlatırken, Ula'ikellezî neşterevud dalâlete bilhudâ femâ rabihat ticâratuhum. Dünya bir pazar yeri. Hepiniz burada bir sergi açtınız. Ölüm meleği gelince güneşiniz batacak. Hadi pazar bitti, oyun bitti, ticaret bitti, gidiyoruz diyecek. Neler sattıysanız onun hesabını vermeye gideceksiniz. O hesabı vermeye melek bizi götürecek. İkra' kitabek, oku kitabını diyecek. Dünya pazarında neyi nasıl sattın, neler söyledin işte bunları anlat diyecek. Ula'ikellezî neşterevud dalalete bilhuda. Onlar hidayetin merkezindeydiler. Medine'de yaşıyorlardı. Peygamber oradaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin minberinde Hazreti Muhammed konuşuyordu aleyhissalatu vesselam. Kürsüde ve ma ersennake illa rahmet lil alemin olan Hazreti Muhammed aleyhisselam konuşuyor? Ama onlar hidayet orada kalsın bize dalaleti ver dediler dalaleti aldılar hidayeti bıraktılar Fema rabihat ticaretuhum onların ticareti kar etmedi buyuruyor Cenab-ı Hak onlar ağızları bozuk olduğundan İslam tatlı bir su gibidir onun tadını alamadılar İslam güneş gibidir eğer gözleri kapalıysa güneşin varlığını hissedemezler güneşi hissedemediler Peygamber aleyhissalatu vesselam anlayamadılar Belki en yakınımızda olan insanlar dünya pazarında ticareti kaybedebilir. Onun için Cenab-ı Hak hemen bu ayetin sonrasında bir misal getiriyor. Bir misalle hadiseyi bize anlatıyor. Kazandığını zannedenler nasıl kaybederler? Siz o kaybedenden olmayın. Bak onlar Peygamber Aleyhisselam'la yaşadılar. Ebu Cehil gibi yeryüzünde gelmiş geçmiş İslam'a hasım olanların en, en önde olanı, en büyük kafir, en büyük zalim ama Peygamber aleyhissalatu vesselam onun evinden ikrime gibi birini çıkardı. İkrime Ebu Cehil'in oğlu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a hasım ona düşmandı ama İkrime Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu Peygamber Aleyhisselam'ın yanına geldi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi iman etti put yapan İkrime iman ettikten sonra put kırdı savaşta muharebe alanında Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ın ordusu dağılınca ikrime ön tarafa geçti. Men yuba yu alel maut Ölümüne Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a biat edenler öne gelsinler. Cennetin yolu açılmıştır. Buradan şehit olup cennete yürümek isteyenler gelsinler. Ey Mekkeliler, Peygamber Aleyhisselam'a düşmanlık yaptınız. Ama o Mekke'yi mükerremeyi fethedince sizi affetmişti. Peygamberin affettikleri buraya gelsinler. Hazreti Muhammed'in sancağına sahip çıksınlar. O toplumun içerisinden Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ebu Cehil'in evinden ikrimeyi çıkardı. Onlar hidayeti görüyorlardı ama ona rağmen hidayeti bıraktılar. Peygamber Aleyhisselam'a düşman oldular. Cenab-ı Hak onlar ticarette, onlar pazarda, onlar dünyada kaybettiler. Fakat sen de kaybedenden olabilirsin ey İhsan. O da olabilir, şu da olabilir diye. Cenab-ı Hak bir misalle davayı bize anlatıyor. Nazarımıza veriyor. Onların durumu şu adam gibidir. Gecenin karanlığında bir adam yakıt arıyor, bir adam odun arıyor. Sonra o adam bir ateş yakıyor. Onların misali yani hidayeti bırakıp dalaleti alanlar. Hz. Muhammed'i bırakıp Ebu Cehil'in arkasından yürüyenler, o adamların misali, sen bak buna, o baksın, ben bakayım, nerede duruyorum, yarın kıyamet günü, mahşerde kainatın sahibi sana da, bana da bu pazarın karnesini verecek. Meseluhum <gülüyor> kemeselillezistavkadenâra, o adam bir ateş yaktı ma أَضَاءَتْ ma حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Ne zaman onun ateşi etrafını aydınlatınca Allah Teala onun ateşini söndürdü. Ateşini aldı. ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ fi ظُلُمَاتٍ Allah Teala onu karanlıkların içinde bıraktı. Artık hiçbir şeyi görmüyor. Açtın meal okuyorsun. Sana diyorlar ki meal oku. Hadi okudun şimdi ne anladın bundan? Ne söyledi sana? Önceki okuduğum ayette hissare vardı. Şimdi burada et temsili var. Temsili manada bir benzetme yapıyor Cenab-ı Hak. Peki ne söylüyor bana kardeşim? Sana ne anlatıyor? Diyor ki, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِلَّذِ سَوْكَدَ Onların misali, yani dünya pazarında Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hidayetini terk edenler, başka ideolojilere göre yaşayanlar, başka ideolojilere göre ömrünü tüketen adamlar, bunların misali şuna benzer, mal istiyor, servet istiyor, makam istiyor, ev istiyor, han istiyor, hanuman istiyor, kazanıyor bunları tam evinin işine girecek ki ölüm meleği geliyor. Zeheballahu bi nurihim. Allah ateşini söndürüyor. Wa tarakuhum fi zulumat. Karanlıkların içinde kalıyor. Dünyadan, pazardan ahirete bir şey götüremiyor. İmanı olmadığından götüremiyor. Ameli salih'i olmadığından götüremiyor. Bir adam düşünün kardeşlerim. Parası var, evler dolusu evrak nakdiyesi kağıt parası var, bütün paralarını bir evin içine koydu o adam, sonra orada bir yangın çıktı, adamın oradaki bütün sermayesi yandı kül oldu, artık hiçbir şey kalmadı, dünya o ev gibi, eğer bu evden insanlar, Ameli salihle, sadakayla ahirete bir şey göndermedilerse Zeheballahu <gülüyor> binurihim Allah Azze ve Celle ölüm meleğini gönderecek Ölecek o adam, ışığı sönecek Yani dünyalıkları dünyada kalacak, burada kalacak Buradan ahirete bir şey götüremeyecek Meseluhum kemese lilleziz ara. nâra Felemmâ azâet mâ havlehu zeheballahu binurihim bir delikanlı düşünün en iyi üniversitede okuyor üniversiteyi bitiriyor Londra'ya gidiyor orada ekonomi alanında master yapayım diyor sonra doktora için Amerika'ya gidiyor doktorasını yapıyor ama onun hayatında Hazreti Muhammed yok Aleyhisselam. Onun hayatında namaz yok. Onun hayatında sabah yok Allahu Ekber müezzin dediği zaman. Buradayım Ya Rabbi emrine amadeyim demek yok o delikanlının hayatında. Sonra büyük bir firmada iş teklifi alıyor, işe giriyor, evini hazırlıyor, düğün davetiyesini her şeyini hazırlıyor. İşe giderken bir sabah trafik kazasında Ölüm meleği geliyor. Sen ışığını yakmışsın. Etrafını aydınlatıyordun. Zeheballahu <gülüyor> binurihim. Allah nurunu aldı. Dünyalıklar orada kaldı. Hayatını kaybetti. Şimdi ve tarakahum fî zulümâtin. Kabirde karanlık var. Amelini götüremedi. Oraya götürecek bir ameli yoktu o adamın. Ahirete götürecek ameli yoktu o delikanlının. Orada kaldı, o halde kaldı. Ya da bir adam düşünün, çalıştı yıllarca fabrikalarda, uğraştı, aldığı maaşından biriktirdiği neler varsa onları bir hesaba yatırdı. Emekli olunca bir ev alacak, arabası olacak, ailesiyle beraber yaşayacaktı, dünyadan kam alacaktı. Tam emekli olur o adam. Evini alır, evini düzeltir. Tam evine gidiyordu ki girerken yolda bir kalp kriziyle hayatını kaybeder. Isınacaktı, ateşini yakmıştı ki Allah ateşini söndürdü. Evini hazırlamıştı ama evini hazırlayana kadar önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam yoktu. Sabah namazları, öğle, akşam yatsı yok. Allahu Ekber dememişti o adam. Sadaka yoktu o dünyasında o adamın. Zehb Allahu Binurihim tam dünyadan zevk alacak ölüm meleği gidiyoruz dedi. Bir adam düşünün. Trilyonlar onun emrinde, bir emriyle, bir talimatıyla, bir hesaptan başka bir hesaba milyarlar geçiyor. Bir adam düşünün dünyada şu kadar bale salonları yaptı, şu kadar Allah'a isyan merkezleri başka amaçlarla o adam oralarda inşa etti. Şunları bunları yaptı ama o adam... Arakan'da çocuklar var, yetim yavrular var, nehri geçerken anne boğulur, baba boğulur, çocuklar beş tane karşı tarafa Bangladeş'e geçerler, çadırları yok, ekmekleri yok, suları yok, yağmur yağarken başlarını altına sokacakları bir haneleri yok. Bu adamın emrinde milyarlar, trilyonlar var ama yetim çocukları bilmez, haber sırası onlara geldiği zaman elinde kumandayla değiştirir, ölüm o adamın keyfini kaçırır, salayı duymak istemez, mezarlığın önünden geçmek istemez dünyadan keyif alacak Suriye'yi bilmez anne açlıktan çocuğu kucağında ölürken o adam milyarları trilyonları var ama onları bilmez ve mimma razaknahum yunfikun Allah azze ve celle buyurmuştu ki verdiğimizden onlar infak eder deri kanlı ilmiyle infak edecek köyde çalışan bir kardeşim parası yoksa onun infakı ürününden olacak öşür verecek İnşaatta çalışan amele kardeşim, eğer vermeye paran yoksa caminin inşaatında gidip bedeninle çalışacak. Senin infakın, amelin olacak, gücün olacak, çalışman olacak. Bir doktor, gariban bir hasta geldiği zaman onun infakı, onu Allah rızası için meccanen ücretsiz olarak tedavi edecek. Herkes kendine göre infak edecekti bu dünyada ama adamın dünyasında infak yok milyarlar var. Yeni fabrika projeleri masada. Yeni tesisler açacak, bankalar kuracak. İşte böyle bir anda ölüm meleği geliyor. Zeheb Allahu bi nurihim. Allah ateşini söndürüyor. Hadi pazarda senin oyunun bitti. Gidiyoruz diyor. Melek alıyor, götürüyor. Wa tarakuhum fi Onlar karanlıkların içinde. Buradan ahireti hiçbir şey götüremediler. Artık göremiyorlar. Gördükleri tek nokta var cehennem. Allah'ın narı var. Orayı dünyada hazırlamışlar. Münafıkların, kafirlerin yarınları yok. Onların istikbali yok. İstikbal İslam'da. İstikbal sizde. İstikbal sizde. İstikbal Hazreti Muhammed aleyhisselam'a ümmet olanlarda Kur'an'a hakim kardeşlerim fema rabi hatticaretuhum onlar ticaretlerinde kar edemedi buyuruyor ve ıda raiytuhum münafıklara bakınca onların suretleri delikanların hoşuna gidebilir arabasına bakar fabikasına bakar Yıllık iş hacmine bakar, büyük paralar büyük sevretler bu adamda diye ona özenebilir ama Kur'an'ın sahibi diyor ki onların yarınları yok Onların geleceği yok. Ölüm meleği gelince onların hikayesi bitecek. Ebedi bir karanlık, ebedi bir azap onlar adına başlayacak. O halde fema rabihat ticâretuhum. Siz Hazreti Muhammed'e ittiba edin. Eğer ona ittiba ederseniz kazanacaksınız. Dünyada kazanacaksınız. Efendimiz aleyhissalatu vesselam son anlarını dünyada yaşarken Ayşe annemiz radıyallahu anha. Ona dair o son anları bize anlatırken, rivayet ederken buyuruyorlar ki, mübarek başını tavana doğru diktiler, refik dediler, yüce dost ya Rabbi, bana bütün bu acıları unutturacak o yüce dostu istiyorum, peygamberlerin makamını istiyorum, Allah Resulü aleyhisselam, Dünyadan ayrılırken ağlamıyorlardı. Oraya gidiyorlardı. Gitmeyi istiyorlardı. Çünkü onun hayatında istikbal var. İslam'da istikbal var. Müslüman bu pazarda ahiret için çalışır. Burada çalışır ama ahiretteki hesabına yatırır. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ayrılırken ağlamıyordu dünyadan. Ömer radıyallahu anh efendimiz, halife devlet başkanı, en son haccından dönüyorlar, atından indiler, devesinden indiler, cübbesini kumun üzerine serdi, orada ellerini kaldırdı ya Rabbi. Ömer yaşandı, Ömer'in takati mecali kalmadı, Ömer'i huzuruna alsan ya Rabbi. ''Allahümmer marzukni şehadeten fi sebilik ve ceal mevti fi beledi rasulik'' ''Ya Rabbi beni şehadetle şereflendirsen, ölümümü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'de takdir etsen, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradan Medine'ye gelir.'' Aradan sadece günler geçer. Mihrap'ta Ömer radıyallahu anh efendimizi yaralarlar. Ömer radıyallahu an Medine'de şehit olur. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu an Karl Marx'ın, Mao'nun yaptığı gibi, fukaranın edebiyatını yapmadı, emeğin edebiyatını yapmadı Ömer radıyallahu an Ömer radıyallahu an öyle bir devletin başkanıydı ki, Yemen'e, Mısır'a, Suriye'ye, İran'a, Anadolu'ya oralara hükmeden devletin başkanıydı. Ama Ömer radıyallahu an vefat ettiği zaman borcu vardı, borcunu ödeyemediler, Evini sattılar, Ömer'in radıyallahu an borcunu ödediler. Ümmet ve insanlık bunu unutmasın diye, Ravza'nın karşısında evi neredeyse, o eve olan açılan peygamber mescidindeki kapıya babul kada dediler. Adaletin kapısı, insanlık bu Ömer'i unutma. Suriye'ye, İran'a, Mısır'a, Yemen'e hükmeden, Ömer vefat ettiği zaman geride bırakmış olduğu mirasıyla, Ömer'in borcunu ödeyemediler ama Ömer dünyaya refahı, Ömer dünyaya zenginliği getirdi. Artık insanların yaşam kalitesi değişmişti. Herkesin evinde bolluk zenginlik vardı. Ömer fukaranın edebiyatını yapmadı. Kendi evinde fukaralık vardı ama ümmetin evine zenginlik, bolluk, bereket getirdi. Ömer dünyadan giderken ağlamıyor. Çünkü onun önünde Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona istikbali, ona geleceği göstermişti. Ama en zenginler ellilerinde dünyadan ayrılırken ağlıyorlar. Kardeşlerim istikbal Hazreti Muhammed'in dünyasında sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar anlayamadıklarından kahrediyorlar Onlar anlayamadıklarından Peygamber aleyhisselama sebbediyorlar Şu hadise hutbenin mührü olsun Efendimiz aleyhisselamın yetiştirdiği o muazzez gençlerden Suheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edince o da yola revan olur Medine'ye gidecek Tacir Suheyb-i Rumi Mekkeliler ona pusu kurarlar Neleri varsa almak isterler. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, eğer Mekke'de kazandıklarımı size verirsem yolumu açar mısınız? Açarız derler. Neler kazandıysa Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaşabilme adına Suheyb-i Rumi bırakır Medine'ye gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ulaşmak için her şeyden geçen Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, onun bu kahramanlığını duyunca buyururlar ki رَبِحَا Suheib, رَبِحَا Suheib, Süheyb kazandı. Her şeyi verdi ama kazandı. Bütün sermayesini ahiret hesabına yatırdı Süheyb. Kur'an-ı Hakim onun bu ticaretini kıymetlendirirken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ men نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasına nail olabilme adına canından, malından, her şeyden geçenler var. Eğer bu ümmetin içindeki kahramanlar, Hz. Ömer gibi, Bilal gibi, Suheyb gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği, eğer her şeyden ona ulaşabilme adına, onun nizamını yeniden yeryüzünde hakim kılabilme adına, mazlumların, mağdurların dünyasına adaleti, zenginliği, refahı, saadeti getirebilme adına, kendimizden geçebilirsek, ahirette bize dair hüküm, Rabiha Ahmet, Rabiha Muhammed, Ahmet kazandı, Muhammed kazandı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olanlar, dünyada verirken kazanacaklar, mücadele ederken, cihad ederken kazanacaklar. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda kazanmanın ne demek olduğunu anlarsak, işte o zaman ümmeti İslam, bu esaretten kurtulacak. Adamlar düşünün. Onları yüzleri, binleri vardı. Emperyalizmanın, küresel güçlerin işçiliğine soyundular. Bu millete darbe yaptılar. Güçlüydü, kuvvetliydi. Meseluhum ke meselillezi istavkade nâra. Felemmâ azâet mâ havlehu Tam kazandım dediği an Allah ışığını söndürdü. Gücünüz kuvvetiniz ne kadar olursa olsun eğer o güç Allah yolunda değilse ya ölüm meleğiyle ya Allah'ın başka bir hükmüyle insan kaybedecek. Ama Resulullah'ın yolunda olanlar onlara kaybetmek yok kardeşlerim.